Manasını söylemekle ayetin, tefsirini yapmış değilim. Yani hakkıyla yapmış değilim. Çünkü Kur'an-ı Kerim 7 harf üzerine nacil olmuş. Buna varis olan Allah'ın velileri bunun 70 manasını, 700 manasını, 7 bin manasını, 7 milyon manasına sahip olmuşlardır. Fakat beşere verilen, umumi nasa verilen mana 7 manadır. Bu 7 mananın içerisinde herkes nasibi olduğu kadar alır. Zahiri, batini, empişi, afaki manaları vardır. Sır manaları vardır. Sır ve sır manaları vardır. Bu herkesin istidadına göredir. İmanın nuruna göredir. Allah Celle Hazretleri bazen kullara sözsüz, sessiz, sedasız, cehetsiz söyler, konuşur. Bazı ümmiler annelerinden doğduğu gibidir. Fakat Allah mektebinde okumuşlardır. Allah onlara birçok bilmediklerini öğretir. İşin başı bağlıdır. Onun Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde وَتَكُوا اللّٰهُ يُعَلِّبِكُوا اللّٰهُ بيورم. Benden korkun, ben size öğreteyim demiştir. Okuduğun ayatü beynat, ciddiğin söz ile ne kadar çok amil olup ilaç ile yaparsan Allah ile o kadar sohbet edersin.